bir kere daha bu dünyevileşme meselesi üzerinde dursak diye düşündüm. Dünya durdukça duracağız. E, duracağız. Yani bu zaman zaman kendimize bakıp topluma bakıp gündemimize gelecek. Genelde e, şikayet ediyoruz dünyevileşmeden. E, ve e, tedirgin de oluyoruz, rahatsız da oluyoruz. E, bazen ipin ucu e, kaçtı mı gibi de bakıyoruz. Ama bazen de yani gerçekten dünyevileşmenin farkında mıyız? Yani dünyevileşmekten şikayet ederken bile kendimizde e, onun e, nasıl e, ortaya çıktığını görmezden gelebiliyor muyuz? Hani derler böyle haşlanmış kurbağa sendromu diye hmm. bir şeyden bahsedilir. Kurbağa ılık suya konur altı böyle hafif hafif yakılırsa haşlandığının farkında olmazmış. Sıcak su olursa böyle aniden sıçrar dışarı kaçarmış. Yani Müslümanlar da böyle hani zor kullanılan, baskı yapılan dönemlerde daha e, hani tepkili oluyor ve e, Müslüman, sahibine ha, daha çok sığınıyor. sığınıyor daha Müslümanlığını <gülüyor> farkında oluyor ama yani iklim dönüştürücü bir iklim olursa orada da reflekslerini kaybediyor böyle kendini, müslümanlığını savunma reflekslerini böyle bir ortamda acaba dönüşüyoruz da farkında değil miyiz? Bunu konuşalım diye düşünüyorum. Yani nasıl görüyorsunuz böyle bize yansıyan dünyevileşme görüntülerini hem zihni planda hem Davranış planında Onu biraz konuşalım inşallah İnşallah Bismillahirrahmanirrahim Hocam Dünya ahiretin Karşı tarafıdır Ahirette dünyanın karşı tarafıdır Ortası da ölümdür bunun Evet çizgi yani Çizgi o ölümdür evet. Ölüme kadar köprünün bu tarafındayız evet. Ölümden sonra öbür tarafındayız evet. Her iki tarafta Allah'ın mülküdür ama. Amenna, yani evet. Dünyada Allah'ın, ahiretteki bütün varlıklar da Allah'ın. Biz ise bir tarafın adamı olduğumuzu tescillemek için varız burada. Adeta bulu çağına kadar dönemi hariç insanın kimlik ve alma dönemidir bu 30 40 50 seneye kadarsa dünyada. Evet. Kimlik tescili yaptırıyoruz biz. Bu kimlik tescilimizi yaptırdığımız dönemdeki işte kimliği hak edip etmeme e, vesaire hatalarımız hep ahiret hesabından ödenecek sonra. Ahiretimizden. Evet. evet. Dolayısıyla <gülüyor> dünyayı sahiplenmemiz, biz burada kalalım diye bir kimlik almamız, maazallah ahireti kaybettirecek. Ahiretin, hem kalamayacağız. Hem de kalamayacaksın üstelik. Evet. Ama kaldığın dönemde başıboş rahat edeceğini zannedecek insan. Şu da doğru değil tabi. Madem ahireti kazanmam lazım intihar edip ahirete gideyim. Evet. Da yok. O da yok. Bu hiç yok zaten. Evet. Bu ahkaret kökten gidiyor bu sefer. O zaman dünyadaki varoluşun anlamını kaybediyorsun. Bu e, böyle bir benzetme kolay oluyor anlaşılması diye benzetmek istiyorum. Bünyemizdeki cinsellik gibi bir şey hocam bu. Evet. Cinselliği atmak yok. Böyle yaratmış Allah Teala erkek veya kadın. Ama ne istiyor Rabbimiz bizden? Helal kullanın bunu diyor. Disiplin altına alın diyor. Nikahlanın diyor. Evet. Nikahlanırsanız, helal kullanırsanız bir sıkıntı yok. Evet. Haram kullanırsan cinsellik başını belaya atıyor. Biz de adeta dünyayı helal standartlarda kullanıp kullanamayacağımızı görmek istiyor Rabbimiz. İmkan o imtihan. imtihan o. Dünyayı tepme imtihanında değiliz biz. Evet. Dünyayı zaptu Rabb imtihanındayız ya Dünyasızlık diye bir şey Asla değil. Asla yok. Tam aksine ...Rabbimiz... ve ...veste'amarakum fiha buyuruyor... ...dünyayı imarla görevlendirdi... Evet. ...yani mümin bir insan... ...kıyamet günü... ...ne kadar namaz kıldığı kadar... ...dünyayı imar edip etmediğiyle de... ...muahize edilecek... ...yani dünyayı... ...Allah'a iman etmeyenlere bırakma hakkı yok müminin... ...emaneti Allah'ın çünkü... Evet. ...dünya ne kadar çöplük olursa olsun... ...cennete gidilebilen bir çöplük bu... Beden de dünyadan sayılıyor. E biz, de, biz de biz dünya toprağındandır. Evet. Ham maddemiz dünyanın toprağı. Evet. Bu sebeple önce her şeyden önce Allah, ben, dünya ve ahiret. Bu dört şeyi gerçeğini anlamak lazım. Çok önemli, çok önemli. Evet. Yani Allah kim? Azze ve Celle. Bize nasihatler eden bir makamın adımı, her şeyin sahibi mi? Evet. Ve sözüyle şaka yapılamaz birisi mi? Önce kavi bir iman evet. Sonra ben Neyim? Aciz Zavallı bir insan Tercih etsem dünyayı ne olur? Etmesem ne olur? Yani, yani kaç dakikam bir, üç, var belli değil dünyaya sarılsak bitiyor bu ha Dünyayı avucumun içine alsam ne olur? Bir, yani Almasam ne evet. olur? Ben kimim? Dünya ne? Kime yar oldu ki bana yar olacak? Evet. Üçüncü noktada bu Kimseye yar olmadı Kerem gidiyor. Herkesi kandırdı dünya. Evet. Herkesi kandırdı ama kandırmadığı kimse yok. Ve dördüncü olarak, ahiret ezeliği ebedi hakikat. Mümin içinde, kafir içinde. Mümin için cennet olarak ebedi bir hakikat, kafir için cehennem olarak ebedi bir hakikat. Bu dört şeyi yerli yerine oturtsak zihin jimnastiğimizde bu kime ne kadar değer verileceği konusunda da bir yol kat etmiş olacağız evet o sebeple Ka'af suresinde e, Rabbimiz kafirlerin asiliklerinin mantığını izah ederken bize onlar öldükten sonra dirilmeyi basit görüyorlar yok kabul ediyorlar buyuruyor. hayret evet. ediyorlar yani bu ne ya öldükten sonra dirilmekten söz ediliyor demek ki kafir Tek burayı kabul ediyor, her şeyi dünya kabul ediyor, onun için ahireti tepeliyor. Mümin de her şeyi ahiret görüyor, mamur bir dünyada kalmayı Allah emrettiği için de burada çalışıyor. Bu ortadaki kalışımız bizim, ne dünyayı atabildik, ne ahireti yakalayabildik, sebatsızlık aslında. Yani trafiğin ortasında kaldık böyle evet. ne, ne sağa dönebiliyor ne sola dönebiliyor. Arkadan korneye basıyorlar ama Hadi kardeşim devam et Yolu tıkattın der gibi evet. e, Bu sebeple Her şey Allah hakkındaki Bilgimizin bu imanımızdaki Kuvvetin e, Oranıyla bağlantılı Bu çok önemli bir şey Hocam bu hani <gülüyor> Tasavvufta da marifetullah Diye ifade edilen Allah'ı Hakkıyla bilmek Bilmek. Ya bizimle ilgisini. Çünkü bir şeyle dolacağız da... biz. Evet Ya Allah'ın bilgisi, imanı, takvası ile dolacağız. Evet. Boş bıraktığın yeri şeytan dünyayla dolduruyor. Yeşillikle bir şeyle dolduruyor. Bir samanlıkla dolduruyor hemen. Evet. Dolayısıyla boşlukta bulunma riskimiz var bizim. Boşlukta bulunamayız. Mesela münafıklar boşlukta bulundukları için ne o yana ne bu yana gidebiliyorlar. Trafiğin ortasında kalıyorlar. Evet. Halbuki mümin ...Kur'an-ı Kerim ısrarla bize Allah adıyla, Kur'an ayetleriyle tüyleri ürperenler diye bir vasıf koyuyor. Yani orada bir dirilik gerekiyor. Canlılık gerekiyor. E, bunun için zikrullah gerekli mesela. Evet, Allah'ı zikru unutmamak. Zikrullah, e, şöyle bir benzetme yapayım. E, zikrullah diyoruz, bir insan eline tesbih alıyor. İşte bin defa filan tesbihi söyleyecek. Söylüyor söylüyor 200-250'yi Geçince bir şeyler söylediği Anlaşılıyor 500'ü bulunca yuvarlamaya başlıyor Mesela 3 saniyede söylediği şeyin Onun 3 saniyede söylemeye başlıyor Evet O söylediği şey bir anlamsızlaşmaya başlıyor gitgide. O 5000 rakamını 1000 rakamını doldurdum diye rahat ediyor evet. Halbuki Zikrullah kelimesi Bir tesbihi Tekrar etme anlamında değil ki Zikrullah'a... ...hatırda tutmak demek... ...Allah'ı hatırda tutmak... ...yani bu, orada söylenen her şeyin... <gülüyor> ...diri olması lazım... Canlı, ...mesela Subhanallah diye tesbihat evet. yapıyoruz... ...yani Allah eksikliği olmaz... ...eksiklikten münezzehtir... Demek e, ...demiş bu, oluyoruz... ...bunu bin defa hatırlayan bir insanın... ...bir saat sonra... ...haber bülteninde İslam'ın geleceği... ...öldü, İslam'ın geleceği yok... ...cümlesini... ...duyduğunda... ...bin kere... ...Allah noksan sıfatlardan münezzehettir... ...cümlesini tekrar etmiş birisi... ...bu kadar batıl bir şey olamaz bu dünyada... ...İslam Allah'ındır... ...Allah'ta eksiklik olmaz... ...gidici bir İslam göndermez Allah... ...diye haykırması gerekmiyor mu? Elbette evet... ...en çok korkan o oluyor... ...İslam gidecek bizim tekke kapanacak diye... ...demek ki zikrullahı... ...sindiremeden yapıyor bu... Evet. ...Allah'ı hatırda tutmak... ...la ilahe illallah yüz defa söylüyorsun yüz defada da ne dediğini idrak etmeden, yani bir jimnastik yapıp, beyni kılcal damarlara kadar kelime-i tevhidle donatamıyorsun. Bunu, evet, yine bir ibadet var ortada, sevap var ayrı. Ama o zikirle yapılacak mümin şuur eğitiminden mahrum kalıyor. Yani i̇drak oluşmuyor. Yani şahsiyet kazandırtmıyor. Evet. Şahsiyet kazandırtmayınca da, işte bu sefer o şahsiyet sorunu yaşayan benliği ...şeytan... ...boşta duruyorsun... ...gel dünya şu koltuğa otur diyor... Evet. ...koltuğa otur diyor bu sefer... ...bu sebeple mesela... ...şehitlik... ...zikir çeşididir... ...niye zikir çeşididir... Hiç zikir ölüyor adam... ...Rabbine kavuşuyor ama... ...zikir Allah'ı hatırlayıp... ...gereğini yapmak değil mi? Allah'ı ve cenneti hatırlayıp... ...canını verenden daha kim... Zikir, zikir, ...biri zikir yapabilir... <gülüyor> yeryüzünün en pratik zikrini yapıyor. Evet, hayatını koyuyor zikre yani. Mesela diyorlar ki ağaçlar zikre diyor diyor. Ve min şeyin illahü se bihi rabbim. Ya insan düşünür ki bu Seyde taş eder diyor. Taşların dili var mı? Ya Allah'ın yaratışına itiraz eden, ben büyümek istemiyorum diyen bir kavağacı var mı? Var mı? Evet. Kainatta Allah'a insandan başka başka altına yok ki. E, dolayısıyla evet. zikir Allah'ın varlığına karşı acizliğini hatırlayıp ...teslimiyet üzere... ...hayat devam ettirmekse... ...bunu ağaçlar en iyi yapıyorlar... Evet. ...bu arada elbette... ...bizim anlamadığımız... ...diyor ayet çünkü... ...anlamazsınız siz nasıl... Evet. ...anlamadığımız bir işler yapıyor bu cemaatat... ...ama varlıkları zikreden... ...yaratan zaten. biliyor... Y yaratan, ...yaratan biliyor... ...ama biz varlıklarından ibret alıp... ...hiç itiraz etmiyorlar... ...bin sene duruyor orada... ...on bin senedir duruyor o kayalar... Evet. ...diye... İbret almamız gerekiyor. Dolayısıyla bir numaralı sorun dedi ki dört şey çözülmesi lazım dünya birleşme için Allah, ben ve dünya, dünya ve ahiret. ahiret. Bu dört şey bir arada durması lazım kavram olarak. Bunun da tabii insan değil mi? Ben, ben dediğiniz iş insan varlık onu çözmesi. Lazım. Allah ve kulu. Evet. Bu, bu, Allah zaten bunun için beni göndermiş. Evet. Çözeyim bu sırrı evet. diye. Burada nasıl şehvet cinsellik dedik mesela... ...özellikle Allah koymuş cinselliği ben bünyemize... ...insan nesli devam etsin diye... ...imtihan var olsun diye... ...dünyada imtihan zemini olarak kalsın diye koydu allah Teala... ...dağları, dereleri... ...güzel dünyanın... ...dünya çok güzel... Ee, ...ama bu güzellik cennetin yanında bir hiç... Evet. ...bunu... ...mükellef bir insan... ...aklı başında bir insan anlamak zorunda... ...ben bunu anlamama durumundaydım ancak aklı olmayan söyleyebilir onu Allahu Teala teklif etmiyor zaten. Evet. Dolayısıyla yani aklı da onu anlamak için vermiş çünkü aklın vazifesi bu. Evet. Bunun için akıllı demiş Allahü Teala. Evet. Bu sebeple e, biz bir miktar tefekkür sorunu yaşıyoruz. Tefekkür sorunu yaşıyoruz. Bu tefekkürde Allahü Teala'yı Dini kanalıyla Şeriatı kanalıyla Kur'an'ı kanalıyla Hakkıyla düşünemezsek eğer biz O düşünemediğimiz yerdeki insan Düşünmeye uygun bir mahluk Düşünmemesi gereken Takılmaması gereken şeyler bu sefer Zihni işgal edecek Dünya onlardan biri ve en baştaki işte Bir başka mesele de adam, Bu dört şeyi yerine oturttuğumuz zaman Dünya dediğimizde Mesela ağrı dağı aklımıza geliyor Evet. İşte Çukurova aklımıza geliyor. İstanbul Boğazı ve Villa aklımıza geliyor. Hayır. Dünya hiçbir insanın avucuna sığacak bir şey değil. Dünyalık şeylerdir esas olan bu. Evet. Bu arsa da olur. Denize bakan bir daire de olur. Bir arkadaşla bir ziyafette yemek yemek de olur. Bu da bir dünya. Makam mevki de olur. Makam mevki olur. Siyasi ihtiras olur. Ee, veyahut da mesela bir oturup bir yerde şiir okumakta olur. Yani cennette değil de dünyada tatmin olduğumuz her şey dünyevidir. Evet. Dünyevileşme derken dünyevi ne demek? Dünyaya nitelik olarak. Yani bağlayalım. dağlarla ilişkimiz değil dünyevileşme konusundaki problem. Değil ama dağcılık sporun tutkunu mesela dağlarla bağlantı kuruyor. Evet. Olduğu. O da o da bitir. dünya Tabii, ile ilişki. Mesela namazı bırakıyor, dağa çıkıyor. Evet. E mesela ailesini iki gün, üç gün, beş gün yalnız bırakıyor. Şehir ortasında dağ sporuymuş. E bunu bekar bir insan yapabilir ama şehrin ortasında ev kirasını vermediğin bir kadını üç çocukla bırakıp daha çıkılır mı? Evet. Yani bu bir sıkıntı. E siyaset oğlunun dünyaya bağlanıp bağlanmayacağını gösterin... ama yapmak zorunda olduğu şeylerden biri. Hem siyaset bir vaka. Vaka. Daha da bir vaka. E, Daha da bir, bir, bir vaka. Evet. Çay içmekte bir, içmek bir vaka. Çay içmekte bir vaka. Çay içmekte de var. Ama bunlarla ilişkiyi nereye oturtuyorsun? İşte bu dengeyi sağlayan sistemimize şeriat diyoruz. Evet. Sonra tasavvuf diyoruz. Evet. Bu sistemi sağlamadığı zaman şeriatımız diskalifiye edilmiş demektir maazallah evet tasavvuf bu sistemi sağlama yerine sadece bir araya gelme yaşlılarca mutmain olmak gibi bir şey yapıyorsa tasavvuf da yerinde değil demektir elbette evet, evet. cuma namazının vazifesi nedir? birbirimizin yüzüne bakmaktır evet bunun için, haftada bir kere en azından en azından haftada bir kere bunun için ne deniyor fıkıhta caminin fiziki bağlantı olmayan bölümlerinde cemaat olmaz diyor Mesela cami doluyor, alt katta kör bir yerden namaz kılıyorsun. Orada Cuman olmuyor senin. Evet. Niye? Zaten birbirimize bakmak için vardık biz cuma namazında. Sen gitmişsin caminin arkasında bir bodrumda, mafilde ya da işte böyle lord kısmı gibi bir yer bulmuşunken ya da caminin yanındaki lojmandan bağlanıyorsun. Hayır biz yüz yüze geleceğiz. Saflarımız birleşecek, ümmet olduğumuz... Rabbimizin kulları olduğumuz, aynı gayeyi taşıdığımızı izhar edeceğiz ki Cuma namazı fazileti evet. yakalansın. Öbür türlü Cuma misyonunu icra etmiyor. Herkes gizli gizli kılıp gidiyor o zaman. Evet. evet. Gibi Şimdi oluyor. Namaza durup namazdan uzak olanlara yönelik de değil mi? Kur'an'ın ikazı var. Yani, yani na namaz bile kendi ikliminden kopabiliyor. Allah'a yaklaştırmalı. Dünyadan evet. koparmalı bir miktar. Evet. Namaz günde beş defa rektefe edilen bir e, mantık vermesi Keşilik, gerekiyor. Evet. Yok bakıyorsun ki e, namaz daha fazla kaybettiğin çek adreslerini bulmaya çalışıyorsun namazda mesela. <gülüyor> evet. O da namaz sorunu yaşıyor. Rafil evet. kıldığın bir namaz oluyor. Bu sebeple dünyevileşmek derken yani tapunu dünyaya çakıp ben cennete gitmek istemiyorum demek değil. Evet. Bu iki. Ya yani bunu, dün... bunu da belki söyleyen var da hiç anlamsız bir söz bu. Değil mi? böyle ben dünyaya çakılı kalmak istiyorum." dediğinizde bunun bir anlamı yok. Gideceksiniz nasıl? Ya nereye çakacaksın? Evet, toprağa çakıyorlar adama <gülüyor> Evet. Ama dikey çakmıyorlar, yatay <gülüyor> <Yatayı> çakıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> yatay çakıyorlar. Şimdi bir başka mesele var üstadım. Bu dünyevileşmek şeyini demek ki bir kavram olarak da bunu e, dikkatli değerlendirmek lazım. Yani dünya ile ilişkiyi ölçülerin dışına taşırmak Şeriat ölçüsünün, İslam'ın ölçülerinin dışına taşımak. Yani bu bir yasak değil, evet. suç değil ama tartıyı ahiretin aleyhine olacak şekilde bozmak. Bozmak, suçu. evet. Yani ahireti boşlukta bırakıp dünyayı ağırlık merkezi yapmakta sıkıntı var. Yoksa dünya bize lazım üstadım. Evet. En çok bize lazım. Çünkü biz dünyayı Allah'a teslim edeceğiz. Aldığımızdan daha sağlam, daha güzel, daha mamur teslim edeceğiz. Müminin evet. vazifesi bu dünyada Allah'ın emaneti kulları üzerinde. Denizler Allah'ın emaneti. Evet. Dağlar Allah'ın emaneti. Kafir bunun kıymetini bilmiyor. O dağıtıyor, dağıtıyor sonra çevrecilik diye bir bir şey uyduruyor. Güya dünyayı koruyor. Dünyayı ben mi bozdum? Senin kimyasalların mı bozdu. Evet. Ürettiğin her şeyi dünya poşet yaptın Dünyanın başına bela ettin Keşke kesik kesi kağıtı kullansaydın insanlık Senin poşetin de lazım değildi Ama kafir medyası da onun elinde olduğu için Suçlu gene ortada o ülkeler oluyor evet. Gibi evet. Bir başka e, çok ince bir çizgi üstadım İki başlığı var bunun Birincisi dünyevileşme Bir hastalık eğer Bir kahiş sürecisi ise Bu kaymayı gösteriyorsa evet. Bu bir milyon insanla bir milyon Farklı sonuç gösterir Yani kimi on milim kaymıştır Kimi yirmi milim Kimi bir evet. metre kaymıştır evet, doğru. Bu kayma sürecini Yani kime göre Ölçeceğiz dediğimizde hayır Herkesin dedi ki Allah ben dünya ve ahiret Herkesin bu Dörtlü denklem içerisinde Herkesinki farklı mesela Hem namaz kılıyor hem de faiz alıyor Evet bu yüzde kırk kaymış diyelim misal öbürü namaz kılmıyor ve faiz alıyor yüzde seksene çıkmış bu mesela evet. bunu Allah'tan başkası ölçemez bunu sadece ben Rabbimle baş başa kaldığım bir sabah namazında ölçerim teheccüd namazında ölçerim kendin farkında olmalısın e böyle bir hastalık çeşidini bilmem gerekiyor bu, bu evet. çizgi önemli 2 <gülüyor> evet. kesinlikle İnsan kendi kendine bunu yapamaz. Çünkü hiç kimse hastalığını anlamaz. Yatağa düşmeden hastalık anlaşılmıyor. Senelerce biz filan mikrobu bünyemizde gezdiriyoruz fark etmeden. Sonra bir gün grip oluyoruz da yatağa düşürüyor bizi. Bir muayenede ortaya çıkıyor bu bu sefer. O sebeple "Ümmenun ve'l müminatu bazıhum evliya u bazı" Mümin erkekler, mümin kadınlar birbirlerinin velileridir. Allah buyuruyor. ...bizim birbirimize velimiz... ...emri bin maruf yapmamız... ...neyyal münker yapmamız... ...ahiret trafiğinde ne durumda olduğumuzda... ...ortaya çıkacak... ...niye namaz kılmayana namaz kıl diyoruz... ...dünyevileşiyorsun dikkat et anlamında bu... ...bunun da... ...ümmeti Muhammed'in 1400 senelik... ...pratiği bir mürşitle yaşamadır... ...mürşidi ilahlaştırmamak şartıyla... ...mürşidin de mürşidi evet. olmalı ama... ...yani... ...mürşit... Ee, ta ufuklardan meçhul bir yerden irşad alıyor olmamalı bu sefer mürşit baş belası oluyor çünkü o kayıyor bu sefer insanlar irşad ediyor kendisi kayıyor olabiliyor yani ümmeti Muhammed bir otokontrol sistemiyle Alkolü önlediği gibi. Otokontrol sistemi nasıl kademelenir hocam? Ben mesela kendi kendine fark edemez dediniz. E, çok zor. Yani ama sonuçta gene de insandan isteniyor değil mi? Yani kendi kendini. Aynaya bakması istiyor. Aynada istemen. mürşit işte. Evet. Bu mürşit yani mürşit bana bakacak. Evet. Yavrum yanlış yapıyorsun diyecek. Biz de bir gün hoca elini öpmeye gittiğimizde... Hocam siz böyle söylemiyordunuz iki sene önce, size sabah namazına cemaate gelmemeye başladınız. Biz de ona diyeceğiz. Evet. Azad Ömer'e söyledi daha sabıkiram. Biz niye mürcidimize söylemeyelim ki? Böyle bir ilişki tarzı <gülüyor> İslamca seni söylüyorsun. Evet, Mevcut evet. dünya beni ilgilendirmiyor. Evet. Oto kontrol diyoruz ya. Evet. Peygamber'e soru sorulabilen bir dünyada yaşadık biz. Evet. Ömer'e soru soruldu bu dünyada. Ali'nin karşısına çıkıldı. Ve ayıplamadı kimse onları Evet kontrolümüz bizim Hepimiz kuluz Hiçbirimiz ilah evet, değiliz Hepimiz kuluz Kuluz Ve aynı yüzeyde yaşıyoruz hepimiz evet. Dolayısıyla birimizin üzerine inecek lanet hepimizi etkiliyor Dolayısıyla biz herhangi bir şekilde Lanet olası adam deyip Kimseyi atamıyoruz güverteden aşağıya Bu geminin yolcularıyız evet. Hadiste buyurulduğu gibi bu yolculukta gemimize zarar veren herkes bize zarar veriyor. Hepimiz mesulüz. Kendi ailemizden mesulüz, taa dışarıdan mesulüz. Işık vereceğiz, ışık alacağız. Evet. Yani hem aydınlatacağız, hem aydınlanacağız. Dolayısıyla ümmeti Muhammed işi polise havale eden bir toplum ümmeti değildir. Herkesin birbirine karşı Allah'ın adına ikaz etme yetkisi bulunan biridir. Yani imam Efendi bize namaz kıldırır Namazdan sonra da deriz ki hoca efendi filan meseleyi niye böyle yapıyorsunuz? Hani vaazlarda söylemiştiniz evet. diyebiliriz. Mesela e, biz herhangi bir mürşidimiz yani tarikat mürşidi olur. Bir alemin ders halkası olur. Bir müellifin kitabı olur. Yani şunu söyleyebiliriz hoca efendi siz, biz 52 cumadır bu sene dinledim sizi. Çok güzel meseleler anlattınız ama internet diye bir mesele var. ...ben çocuğumu cumaya getirdim... ...sen internetten bahsetmedin... Evet. ...yani sen geri kalıyorsun... Hı hı. ...yoksa benim çocuğum... ...internete takılacak... ...ben söyleyince dinlemiyor beni... İmam efendi böyle bir şey demedi diyor... E, ...eski kitaplarımızda bizim 54 büyük günahta yok bu... ...e koy... ...interneti <gülüyor> koy... Evet. ...yani kebahir günahlar kitabında yoktu... ...filan alemin zamanında yoktu... ...şimdi var işte... Evet. ...yani ne yapıyorum ben... İmam efendiyi yönlendiriyorum arz gösteriyorum evet. talep gösteriyorum o da arz gösteriyor talep gösteriyor otokontrolümüz böyle sağlanacak eğer biz otokontrolü sağlayamazsak şimdiki sistemde olduğu gibi diyanete havale ederiz her şeyi diyanette herkesin bulunduğu bir toplumda belli ölçüleri korumak zorunda yoksa şeriatçı derler evet. e, hukuken başı belaya girer o da bu sefer e, el freniyle hareket ediyor. El freniyle hareket edince balataları ısınıyor sürekli. Evet. Yani Diyanet olmak da zor bu toplumda. Niye diyanete havale edelim? Biz ümmeti Muhammediz. Çok alim olmak da gerekmiyor. Burada e, dünyevileşmeyi bu iki çizgide muhakkak yani bunun miligramı herkese göre farklı. Kimi ayaklarına kadar battı, kimi dizine kadar, kimi çenesine kadar batmıştır. Ama biz bunu birbirimiz üzerinden düzeltmek zorundayız. Bu alkol olduğu zaman refleks gösteriyoruz. Evet. Kumar olduğu zaman refleks gösteriyoruz. Çok bariz bir dünyevileşmedir alkol ondan dolayı. Bir de dünyevileşmenin ışıkta zor görünen boyutu da vardır. Evet bu daha önemli. O işte biraz belki başta söylediğimiz o farkında olmamak. Farkında olmuyor. Dön dönüşüp de farkında olmamak. Hatta dönüşmeyi tabii kabul etmeye başlamak. Burada üstadım bir örnek Yani bir, bir de belki yani o <gülüyor> ya bu zamanda diye başlayan cümleler de var. Evirme çevirme. Yani bu cümleli. zamanda böyle olmak zorundayız. Yadırganırız mesela değil mi? Yadırganırız. Yani bu bütün bunlar hani o e, dünyada e, hakim hale gelmiş. Değil mi? Genel geçer modalaşmış bazı şeylere mahkumiyet tarzında bir da ortaya çıkıyor. Bir sorunumuz çekiyorum. var hocam. Ee, şimdi Müslümanların hali konuşulurken... ...ya kadınların haline bak, işte tesettürü bile batırdılar diye hemen bir kadın bulunuyor. Evet. Veya işte siyasetteki duruma bak, siyasetçiler ahlaklı olmuyor... İki üç sembol üzerinden hep test ediyoruz Müslümanlığımızı. Ve onlar bitirince rahatlıyoruz. Başkaları üzerinden. Hep. Evet. Ya kardeşim kadınlar bu dünyada tek başına mı evlerde kalıyorlar? Nerede bunların babaları? Evet. Nerede eşleri bunların? Yani kadına yığıp suçu bir kenarda oturup çay içmeye hakkımız yok bizim. Biz ümmetiz. Bu suçlar hepimizin vebali. Hiçbirimiz rahat uyuyamayız biz. Hiçbirimiz rahat uyuyamayız e Benim kızım örtülü Yeğenin örtülü değil Yani erkek ve kadın ayrımı yok Bizde ümmetiz Kaydık kayıyoruz Kayabiliriz ama direneceğiz Kaymamak için yani bu bataklığın Dibine düşmemek için Mücadele edeceğiz birbirimizin Elinden tutacağız Buna emri bin maruf diyebiliriz Buna ikaz diyebiliriz Keşke üstadım ee, Müslümanlar öğrencilere burs verme vakıfları kurduğu gibi hani analiz e, tiktakları oluyor ya ekonomi özüyor. Gidişatımızı test eden vakıflar kursalar keşke ya. Evet. Ahlak testi yapan vakıflar mesela. Şu, bu çok büyük. bir Mesela yüzden fazla vakfa gidip geliyorum ben. Her biri popüler e, siyasetçilere de oturup kalkan vakıflar. Ben şu ana kadar bilmiyorum siz belki rastladınız. E, Türkiye Müslümanlarının Ahlaki gidişatın 3 ayda bir an asgari ücret yeterli mi de <gülüyor> test yapılıyor ya. Ahlaki gidişatı belli 100 kriter üzerinden test eden, enflasyon gibi test eden bir vakıf rastladınız mı siz? Biz bir ara Altınolu'nun yayın kurulunda konuşurken yani gündem nasıl bir gündem mesela ahlakımız kaç numara? kaç numara <gülüyor> diye bir kapak yapsak dedik. Yani ahlakımız kaç numara? Dergi olarak da bir vakıf yani üç ayda bir işte, laboratuvar çalışması yani. yapmalı değil mi hocam? Çünkü gidiyor ahlak gidiyor. Evet. Burada çok önemli bir nokta var. Şimdi e, din konuştuğumuz zaman dedi ki alkolü suç olarak görüyoruz. Evet. E, mesela Cuma namazı kılınmazsa eyvah diyoruz. Evet. E, mesela hacca gitmezse insanlar eyvah diyoruz. Şüphesiz yani dinin zirvesi bunlar. Fakat Mesele ahlakı hocam sakıncısızlar arasında görüyoruz. İhmal edilen bir alan. Yani çocuk Olsa da olur olmasa da. Ahlakında olur. sıkıntı var ama cuma akılıyor. Yahu ahlakında sıkıntı bir insan sonra cuma akılmayacak. Evet. O sökümü düğmesinden başladı. O ceket yırtılacak. Yani yırtılacak. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bırak hayası olmayan ne yaparsa yapsın demiş bir evet. peygamberim var senin ya ben ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor. Dolayısıyla o peygamberin gözünde tamam değil bu adam. Biz tamam diyemeyiz. Yani ümmet olarak bize ait ne var? Ahlak, namaz. Hepsini korumak zorundayız. E böyle tolerans verebileceğimiz feda dünyaya e kapitalizme, liberalizme feda edebileceğimiz tek bir başlığımız yoktur bizim. Şöyle bir şey zaman zaman ben naklederim hocam. Bir Amerikalı Profesör Altınoluk'ta mülakat yapmıştık. O diyor ki Amerika'da işte batı dünyasında kapitalizmle dinin e, ya karşı karşıya geldiği bütün alanlarda din geri çekildi. Kapitalizm o alanı işgal etti diyor. Zaman zaman mesela İslam ülkelerinde işte Türkiye'de kapitalizmin e, etkisinin arttığı ölçüde Benzeri bir durumun ortaya çıkacağı Tarzında da Yorumlar oluyor Yani evet, dünyevileşme, dünyevileşme. Mesela kapitalizm Tarzında geliyor ve e, Sizin bir gün Elinizi işgal ediyor Siz güzel şey yaptınız Yani dinin o bütünlük alanından Bir alanları Gayretmiyor Sen esnek bırakıyorsun itiyor ee, seni oraya oturuyor. oraya oturuyor Bir süre sonra Eliniz mesela başkalaşıyor gözünüz başkalaşıyor yani belki bunun yani o bütünlüğü Müslümanın önüne koymak lazım kendi bütünlüğünün farkında olması da lazım değil mi hocam? Şüphesiz yani... burada e, bir çizgi çizmemiz lazım bazen şöyle anlıyor insanlar ya işte Arap ülkelerine baksana 20 katlı binalar 100 katlı bina yapılmış çok dünyevileşti adamlar bu dünyevileşme değil hocam. Allah'ın nimetlerini kullanmaktır. Yani dünyevileşmemek için çölde deveyle mi gideceğiz biz? Evet. E bu bu köylüce bir anlayış. Yani bu bedevice diyelim ama köylüce dedi de bedevice bir anlayış bu. Yani hala ata mı bineceğiz? Yani uçakla yolculuk yapmak dünyevileşme değildir. Evet. Uçağa binerken Allah Teala'yı karada bırakmak. Yani şeriat ciddiyetimizi karada bırakıp uçağa boşlukta binmektir dünyevileşme. Evet. Müslüman insanın 65 katlı bir binada oturmasında hiçbir sakınca yok hocam Yükseklik evet. korkusu yoksa otursun hiçbir yok. Ama 65 katlı otururum namaza gitmezsen Namaz kılmazsan sorun var 65 katlı bir binada oturuyorsun Ofisin var Orada 200 kişi var senden başka 2 senedir hiçbiriyle selamlaşmamışsın sen evet. e, Komşuluk hakkı diye bir şey getirmiştir rahat. Ha, Liberalist bir kafayla biz bu dairede oturuyoruz e, kira ayıdatımı ödüyorum, dolayısıyla kul hakkı yok ben de deyip kenara çekilmişiz Dünya birleşme bu, yüksek bina da oturma yüzden, değil. işte bunları yani ne oluyor bize? Mesela gördüğünüzde, işte size sorular da geliyor. O sorulardan nasıl bir e, Müslüman e, tipi çıkıyor? Dünya ile ilişkisi, o dört alanı dengeleyebilen veya dengeleyemeyen Nerelerde füre veriyoruz? Yani biraz da Dediğim gibi yani Hani haşlanıp farkında olmamak Ya ben aslında e, Yani e, iyi gidiyorum Falan gibi bakıyor ama bakıyorsunuz Gözünü kaybetmiş mesela Adam ya da e, Basiretini diyelim. Yani, yani ay yani, gözün ölçüsünü Kaybetmiş evet. diyorum Kalbin ölçüsünü kaybetmiş İşte düşünce sistemi mesela Darmadağın olmuş siz Dediniz ya yani ya Müslümanlar yenildi. Eyvah gittik şey olduk. İşte la galibe illallah var. Bir de tabii, değil mi? Tabii. La galibe illallah idraki olan bir insan ya işte yenildik, öldük, bittik demez, demez diyorsun. Dememeli. Işte, dememeli. Yani yani Elindeki böyle... tesbihi fırlatıp atman lazım bunu söyleyebilmek evet, için. Evet. O tesbihi elindeyken sen Allah'ın dinine ölüm biçemezsin. Evet. O tesbihi fırlat at elinden ondan sonra ne diyeceksin de o zaman? Evet. Veyahut da seccaden anlamsız hale gelir senin. Biz huzurunda secde edilen Allah'ın kullarıyız. Yani bu sec, bu evet. secdeyi toprağın altında da yaparız. 700 metre dibine insek toprağın orada da secde ederiz. Fezada da secde ederiz diye varız bu dünyada. Evet. Burada da benim gördüğüm üstadım. Ee, bir çok kötü bir şekilde uçurumda kalmış bir nesil var. Bunları konuşmak da mümkün değil onlarla zaten. Bitmiş yani. Evet. Evet. Bu nesil belki 20 yaşlarla oynayan nesil çok vahim durumda. Bu dünyevileşme mantığı açısından. Bunlar çok büyük bir kitle oluşup oluşturmadığını bilmiyorum. Ama özellikle e, aile sahibi olmuş, oturmuş, işi gücü olan, işte solda solda sosyal görevleri olan diyelim biz yaşıtlar evet. arasında bu dünyevileşme bu bu şekilde helak olma düzeyinde değil de serseri mayınlaşma gibi bir şey. Yani bir garip böyle ortada kalmış, şaşırmış bir durumda. Yani bırak dünya senin olsun, bırak ahireti de sen bunu deli misin ya biz cennete gideceğiz. Evet. diyor. Ya şu ağırlıkları at ayağından da gel. Allah'ın tarafına desem ben orada değil miyim zaten diyor, değil aslında. Evet işte yani o, o diyorum ben bir farkında değiliz mesela. Yani serseri kelimesi biraz Türkçe'de argo da başka anlıyor. Aslında boşlukta kalan şey demek evet, serseri. Evet. Yani çok serseri bir nesil olarak çıktık ortaya bu sefer biz. Yani aslında Allah'ın kullarız, bunu müdrikiz. Fakat büyük bir paslanma küllenme var içimizde. Evet. evet. Bir küllenme var. Bu küllenmenin temel nedeni hocam 150 sene önceki ağır fakru zaruretlerdi. Yani sıfır imkanlı bir nesil, sıfır evet. imkanlı birdenbire dünya kapılarını açtı bize. Evet. Bu e, ben şöyle bir örnek vereceğim demin de söyleyecektim söz yarım kaldım. Depremlerde filan 2-3 gün enkaz altında kalan birileri oluyor hocam. Allah evet. muhafaza buyursun Hatırlıyor musun D tabii, tabii. Düzce ve e, gölcük depremlerinde Sonra o 2-3 gün susuz oluyor ya evet. Mesela adam Kaldırılınca enkaz üstünden Su işaretleri yapıyor Götürüp bir sürahi su vermiyorlar adama evet. Acil kurtarıcı o komaya giriyor İçince ölümüyle oynanıyormuş evet. adamın Böyle pamukla filan dudaklarını ıslatıyorlar evet. Halbuki ne düşünüyoruz biz ya verin adama suyu ne acıyorsunuz da adam üç gündür içmiyor diyoruz. Ama bağırsağı kilitlenmiş adamın. Üç gündür nefes alamıyordu adam. Düşünemiyoruz. Ümmeti Muhammed enkaz altında kaldı bir asra yakın zaman. Kanuni Viyana'dan döndükten sonra. Evet. E, geldi bir enkaz. Bu 1950'li yıllardan sonra apartmanlar, uçaklar, araziler, emlakçılıklar filan enkaz birden kalktı üstümüzden. ...bu sorunu hocam buna benzetiyorum... ...şimdi sürahi sürahi su içiyoruz biz... Evet. ...bu içtiğimiz su da bu sefer bize hastanelik etti... ...buradaki... E, ...çalışma eksikliği... ...mürşit eksikliğidir hocam... ...ne yapacağını bilemedi insana. ...çok net bir şekilde haram mı yiyorum ben diyor... ...arsa alıp arsa satıyorum diyor... Evet. ...haram yemiyorum diyor... Aynen. ...doğru haram yemiyorsun... ...ama helali kaybettin... ...mecbur harama gideceksin sonunda... E ben işçi çalıştırıyorum, yaptığım bir şey yok diyor. E bir şey yapmadığın için zaten sen niye dünya bileştin diyoruz sana biz. Dolayısıyla e, şu bir nesil helak ol, oluyor, Allah muhafaza buyursun, boğazına kadar dünyaya batmış durumda. E, onun için ayrı bir proje üretmek lazım. Ama benim e, burada özellikle sizin bu sorunuz üzerine gündeme getirmek istediğim şey üstadım, bir serserilik... Yani boşlukta kalma söz konusu. Ee, i̇kaz çok işe yarıyor. Ve Zekir Feinlezik rahaten müminin buyuruyor Rabbimiz mümine öğüt fayda verir. Şimdi mesela faizi anlatan saf zehir diye bir ders yapmıştım ben. Evet. Saf zehir diye bu ders aşağı yukarı bir bir hafta içinde 20-25 bin indirme almış internetten. Asgari hocam bir 500 kişiden ki bana herkes ulaşamıyor tabi. Allah razı olsun ben gidip hesaplarımı kapattım bankadan. Evet. Geçmişimi nasıl kapatacağım, nasıl tövbe edeceğim diye bana dönüş oldu. Asgari bir böyle 500 kişi hatırlıyorum. Ben de çok mutlu oluyorum tabi. E bu neyi gösteriyor hocam? Bu mümin insan namaz kılıyor ki benim dersemi dinliyor zaten. Evet. Ben saf zehir diye bir ders yaptım. Faizin ne kadar zehirleyici bir şey olduğunu anlattım. E bir 500 mümin kurtuldu faizden. İstiğfar etti. Helale döndü. Demek ki bu toplumda dünyevileşmenin bariz örneklerinden biri olan faiz hakkıyla anlatılsa e, müminler tövbe istiğfar ediyorlar. Evet. Burada hoca efendilere çok iş düşüyor hocam. Şey var yani Osman Efendi'nin ve Müslüman'ın para ile imtihanı diye. Evet küçük, küçük bir, bir eser, mesela mesela. O da çok okundu ve hakikaten de yani insanlar para ile ilişkiyi yeniden... Düzenlemesi yani, gerektiği... Ana Allah. formata oturtmaya yöneldiler. Yani şunu söylüyorum hocam... E, verdiğim örnek... Hoca örneğini de... E, o kitabı ben de okudum. Evet. Yani çok e, daha ruhani bir mantıkla evet. tespit edilmiş. İkaz edince de inatlaşmıyor müminler. Bir, bir Abi, nesil yani berbat. Müminliğini ciddiye alıyorsa değil mi Ama hocam? Ama biz kandil akşamıydı, bayram akşamıydı hep böyle tatlı cici sözler filan böyle narin kimseyi üzmeyecek sözler söylüyor öyle. İslam bu sefer Ramazan bayramlarından önce fitre verilen bir dine dönüyor evet. faize savaşan bir dinimiz var aldık ki bizim değil mi? Evet. yalanla savaşıyor dinimiz ya evet. gıybetle savaşıyor hatta gıybeti bırak 3 kişi necva yapmayı yasaklıyor yani fiskosu yasaklıyor bir savaş konuları bunlar İslam'ın şimdi bunu yani gündemimizi çok dar bir alanda yapınca o alan yalama oluyor bu sefer o alanda da kimse bir şey dinlemiyor bunu ben burada büyük bir hamle yapılsa yani bu hamle dünyevileşme materyallerini önce tespit edelim yani nerelerde kal? mesela Arap ülkelerinde ki mümin kardeşlerimizin dünyevileşme noktaları biraz farklı mesela namaz oralarda güçlü Evet. bizde namaz zayıf mesela camiler Arap ülkelerinde daha dolu dolu Mesela orada yardım etme ruhu daha geniş. Yani bir dünya her yerinde bir sürü vakıfları idare ediyorlar. Bizde biraz farklı, onlarda farklı. ama sonuçta hep tabii aynı yere gidiyoruz. Bunları bir kriterler olarak tespit edip hocalar toplanıp hamleler yapsak Allah'ın izniyle hocam bundan büyük hayırlar gelir. Çok büyük evet, hayırlar evet. gelir. Yani mesela en son bir sene önce biz birkaç hoca oturduk dedik ki hocalar hep böyle birbiriyle tartışıyor, görünüyor. Hocalar bir daha bu ümmetle ilgilenmiyor gibi bir görüntü oldu. Gelin üç beş kişi topluca gidip bir yerde toplu ders verelim. Nasıl hepimiz gidiyoruz konferansa. Diyelim ki bu defa, beş bu kişi defa beşimiz birden gideceğiz diyelim. Evet. Bir diriliş olsun bu dedik adına da diriliş konuşması koyduk. E hocam gittiğimiz yerde en az 10.000 bin kişi bizi karşılıyor büyük alaka görüyor alaka görüyorum insan yani ben Adana'da yani açlık da var benim. Adana'da bir ihtiyar bana sarıldı ağladı ağladı ben de bir şey diyecek dedim buyurun efendi amca dedim yok dedi bugün bunu gördüm ya bir şey söylememe gerek yok dedi siz beş hoca bir araya geldiniz dedi <gülüyor> ya bir, bir hasret meselesi demek ki ben yüzde yüz inanıyorum hocam ümmetim merhum bir ümmettir Allah'ın rahmeti, rahmeti bu ümmette mashar olmuş. Ra, Rahmetim yani Efendimizin feyzatı bereketi sebebiyle tabi Allah Teala lütf ediyor. E, bu ümmette hocam kulaklar kapanmadı henüz. Kulaklar evet, açık. Elhamdülüyor. Kulaklar elhamdülüyor. açık. Ama bereketsiz işler yaparsan kulak tıkanıyor tabi. Yani e, yarım saat müzikten sonra Kur'an okusan da dinlemiyor adam. Yani o maneviyatı gideriyor. Ama bir mümine Allah böyle buyuruyor ki. Dediğin zaman bir sıkıntı olmuyor. Son bir iki sene hariç hocam, binlerce kere salonlara çıktım ben, binlerce kere. Bana bir Allah'ın kulu bu ayeti ben beğenmiyorum dediğini hatırlamıyorum. Ya beceremiyoruz onu. Allah affetsin. Diyor. Bu topraklardaki halkın cevabı budur. Evet. Teslim olmuyoruz eğer. O da bir teslimiyet zaten. Beceremiyorum sözü de bir teslimiyet. Evet. Onda da bir. E, ya, bu bir fazilet yani. İnatlaşmıyor. Evet. Allah'la inatlaşmıyor Allah'ın karşısına dikilmiyor Son 1-2 senedir bu ilahiyat fakültelerindeki Laubalilik yüzünden Ayetlere cevap veren kızlar çıktı ortaya hocam evet, ya, Acayip bir şey ya Ayetlere cevap veriyorlar ee, Umuyorum bu böyle bir kış fırtınasıydı Çeker gider çok kötü tabi O da zaten gayrimüslimlerden İslam'ı beğenmeyenlerden gelmiyor Yani içeriden... Müslümanların Yetişmiş çocuklarından yok Şöyle din, böyle din diye İslam'a e, 1400 sened de daha başka bir felaket. Bu bir dünya evileşme hocam. Evet. Kapitalizmin bir boyutunu tenkit eder gibi İslam'a da tenkit etme hakkı görmek. dünyevileşme evet. Teslimiyet yok Allah Teala'nın şeriatine. Yani Kur'an'da cici ayetler, cici olmayan ayetler diye ayrım yapıyorsun evet. sen. Büyük felaket. Yani temelinde de ne var? Oryentalistlerin 200 senedir İslam'ın ayıpları. Kur'an'ın ayıpları haşa diye hep lanse ettikleri şey sonunda pazarlamak var. Bizimkiler de aldı bu ayıpları temizleyecekler akıllarınca. Evet. Yani bu bu bu bir felaket. İğinleri ifal oldu. Onu e, taşıyorlar. Bunu tabi yaygınlaşmamış olduğunu düşünüyorum. Bu böyle ilahiyatlara gidip gelen artistik diyorlar ya böyle yani. Televizyonlar <gülüyor> falan onlara zemin açıyor hocam. Ve bunu o televizyonlarda da fütursuzca söylüyorlar, kullanıyorlar. Bir hoca efendi bana dedi ki bir televizyonda dedi, benim en yaptığım televizyonda e, seninle dedi belli başlı konuları konuşmak istiyorum. Sen dedi çok aile konuşuyorsun dedi. Etkilendiğin senin Hanefi mezhebidir dedi. Ben dedi seninle tartışmak istiyorum dedi. Gelebilir misin dedi. Ne konuşacağız dedim. Birkaç başlık saydı. Dedim ki sen hiç... Sokak ortasında ameliyat yapan kalp doktoru gördün mü dedim. Evet. Ameliyat orta yerde yapılmaz ki dedim kapalı ve soğutulmuş yerlerde yapılır dedim. Yoksa sen hastayı da öldürürsün onu seyredenleri de ürkütür öldürürsün kalp krizinden. Ya dedi din hepimizindir halk da bilsin dedi. Aa burada samimiyet yok dedim. Biz ikimiz oturalım iki gün münakaşa edelim. Baş başa. Sen notlarını tut. Ben notlarımı tutayım. Bakalım hangimizin bildiği daha Allahü Teala'nın şeriatına uygun. E, halk da izlesin diyor. Futbol maçı mı yapacağız? Futbol biz, maçı mı yapıyoruz? Yani evet. halk niye izlesin ki bizi? Evet. Ne olacak? E, halk seçerek gitsin Rabbine diyor. Ha, burada bir tuzağa düşülmüş demek ki. Dedim ki korktuğumu kabul edebilirsin dedim. Belki bunlar proje olabilir hocam. Keşke olmasa hocam. Hayır. Yani, yani. Olmasa ayrı da Olur bu projeler. Ben hocam bu kadar derin. Yani benim... 3-4 <gülüyor> e, saat okuyarak ancak anlayabildiğim... ...derin ilmi meseleleri... ...bir kalp ameliyatı niteliğindeki... ...Ebu, e, Ebu Hasan El Eşari ile... ...İmam Maturidi arasındaki ilmi mesele... ...halka hiçbir faydası yok. Bilse de faydası yok, bilmese de faydası yok. Meseleleri televizyonlarda konuşmanın... ...yani projeden başka bir yere... Evet. ...oturamayacağını görüyorum yani... Evet. ...söylemek hoşuma gitmiyor... ...kafire alet oldu Müslüman çünkü olacak ama... ...başka bir yere de girmiyor bu hocam... ...yani biz burada mesela... ...mümin kardeşlerimize bir şeyler, mesajlar... ...bir heyecan, bir atılım noktası vermek istiyoruz... ...bunu biz çok akademik bir konuya çeksek... ...kimene faydası olacak... Tabii. ...ya siz ya ben tatmin olacağım... ...hayır bu yani... ...içimizin de içini rahat, rahatlatmaz... ...ikimizin de içini rahatlatmaz... ...art niyetlinin için rahatlatır ama... ...yani işte ya ben bir gedi kaçtım diye bakacak. Bir gedi kaçtım. Yani toplumun zihnini ifade ettim ee, diye bakacak yani. Maazallah. maazallah. Maazallah. Bu da bir dünyevileşme çeşidi hocam. Yani e, onu söylüyorduk. Müslümanlar büyük bir yokluktan sonra e, büyük bir varlık içinde mesela medyası yoktu Müslümanların. Evet. Televizyonu yoktu. Şimdi onlarca televizyonu var Müslümanların. Bu sefer televizyonun kullanma adabını kaybettik. Evet. Yani madem televizyonum var, özel bir sohbette e, bir Müslümanın mahrem konusu olarak konuşulacak şeyleri televizyonda konuşuyoruz. Evet. Bu sefer ifşa ediyoruz. Ayıpların yayılmasına, fitnenin büyümesine sebep oluyoruz. E, Müslümanlar siyaseti hayal edemiyorlardı kendileri için. Evet. Buldular siyaseti, bu sefer siyaset sarhoşluğu gibi hastalıklar ortaya çıktı. Yani buna siyasetin uyuşturması mı diyelim siyasetin sarhoş etmesi mi diyelim bu da bir dünya birleşme çeşidi. E ee, bu tür şeyler hocam mesela ekonomik e, ilişkilerdeki daralmalar genişlet genişlemeler yani bir menfaati kaybetme ya da elde etme, siyasette bir yeri ele geçirme veya kaybetme. Bu alanlardaki daralmalar da insanı ölçüleri esnetme ye sevk ediyor. Yani şunu kazanacağım dediğinizde şurayı ihmal edeyim diyebiliyorsunuz mesela. Ya bu siyaset içinde söz konusu başka alanlar ya yani dünyevileşmede belki bu da bir bu motivasyon. Şöyle bir sıkıntı var. Ee, mesela ben filan yerde filan şefim masada. Evet. Şimdi taviz koparırken dinden ya da dünyevileşmeye kayarken evet. şeytan şöyle bir özür yapıyor. Allah muhafaza buradan beni alırlarsa İslam gider. Mesela ya, i̇şte ya tabii. benim bu şefliğin konuunu İslam'la birebir örtüştürüyor. Faulukal İslam neredeyse yani ben olmasam İslam gitti. İslam ya. İslam İslam'dan gitti. daha değerli son noktasıyım İslam'ın. <gülüyor> evet. Bunu en büyük görevlerde duranlar da böyle düşünüyor. Zurna da son delik diyor ya Anadolu'da. Evet. Zurna da son delik bile değil Basit bir memursun. Sen nereden sen gidersen İslam çöküyor ya. Evet, Nesin evet. İslam çökeceksen. <gülüyor> Ee, ...sen sabah namazına kalkmadın... ...Allah'ın rahmet sebebi gitti dünyadan... ...düşünmüyorsun ama. Evet. Ya, halbuki bir kişi kalkmazsa sabah namazına... ...dünya berbat olur öyle düşünürsen... ...bak ne kadar doğruydu. Yani bu da bir hastalık çeşidi. Şöyle bir şey yapsak hocam sonuna doğru... ...yaklaşıyoruz. Yani fert fert mesela dünyevileşme konusunda kendimizi nasıl tahkim edebiliriz? Ee, bir takım işte cemaatler, müesseseler bu konuda nasıl bir hassasiyet oluşturabilirler? Şöyle kısaca, evli toplu e, çocuk eğitimimiz, aile düzenimiz, İslami kültürel faaliyetlerimiz Afrika'ya götürüyoruz, medrese açıyoruz, Avrupa'da şu büroyu açıyoruz. Bütün bunlarda yasaları göze alıyoruz, değil mi? Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunları var tabii, Ters düşmeyelim evet. Makbuza makbuz götürün i̇şte Almanya'nın kanunları var Uganda'nın da kanunları var Mesela hava yolları bagaja şunu almıyor Bunu götürme diyoruz evet. Bu madem önümüze dünyevileşme Diye bir hastalık çıktı evet. Şu yaptığımız filan İslami vazifede dünyevileşme Oranı ne bizim için Bunu da test etmemiz lazım evet. Bir dünyevileşme ...ibresi diye bir şey açmamız lazım... ...yani mesela yurt açıyoruz... ...öğrenciler için... Şu ...yurdun şu kalitede bu kalitede... ...olması lazım diyoruz ya... ...bir e, tasavvufi ağırlığı olan... ...züht mantığı olan... ...birisini getirip... ...burası öğrencileri dünyevileşmeye kaydırıyor mu... ...diye bir test yapalım... Evet. ...düğün yapıyoruz, düğün eğlencedir... ...hiç itiraz yok buna... ...ama bu düğün... ...bizi dünyevileştiriyor mu... Yoksa sıradan bir eğlenceli düğün mü yapın? Mesele eğlencenin yasak olmasında değil. O düğünle beraber biz aile noktasında kayarak mı gidiyoruz? Yani otokontrol demiştik. Bir de dünyevileşmeyi denetleme mekanizması kurmamız lazım bizim. Bu da önceden nedir dünyevileşme diye bir on başlıkta belki ölçücü tespit edeceğiz bunları. Evet. Yani mesela altın olup böyle bir sayı çıkarsın. Dünyevileşmenin on karakteri. Evet. Yani güzel. bunu... Tasavvuf erbabına ve tefsir ulemasına, hadis alimlerine sorulsun nedir dünyevileşme? Ya da en son 10 yılda en bariz dünyevileşme ölçüleri. O dosyayı da biz elimize koyalım. Yani adeta ayakkabı numarası ölçer gibi dünyevileşmenin neresindeyiz biz? Risk yani kolesterol ölçümü yaptırıyoruz. Da biz. Bir tür kolesterol yani bu da işte. Bir kişilik MR'ı çektirelim falan diye bir şey söylemiştim. Yani. yani onu doktorlar yapsın, bunu da Allah dostları yapsın. Evet, evet. Böyle, böyle yaptıralım. Ondan sonra kurumsal olduğumuz yerde de bu testi yapalım. Çok güzel. Bireyler olduğumuz yerde de yapalım. Ailede de yapalım. Islah için ondan sonrası çok kolay. Evet. Hastalığı bilsin. Önce beli Teşhis olmadan hastalığa Hadi. tedavi olmuyor Hadi. bu sefer. Bunu altın oluk yaparsa bence tam alt, saf altın oluk olur. İnşallah. Yani. İnşallah. Bir yazı hazırlayın hocam o zaman böyle bir sayıya. <gülüyor> ben buldum bana mı çektireceksiniz? <gülüyor> Yok size bir başka, başka birkaç gözden hakikaten dünyevileşmenin 10 e, alanı, on görüntüsü. Yani yıllar oldu siz bir hangi sahabi senin yıldızındır diye bir evet, test yapmıştınız. Evet, öyle bir şey yapmadım. O zaman bir kamptaydım ben o dergi bana geldiğinde. ...şimdi o çocuk avukat oldu... ...bana diyor ki... ...o günden beri beni Ömer'ci yaptı o dergi diyor... Öyle, ...Ömer'ci güzel. oldum dedim... <gülüyor> ...Ömer'ci deme Ömer'imin Hattab'ı çok seviyorum de, dedim... Evet, evet. ...yani mesela bak it, bir avukat... ...bir kardeşimize etki yapmış bu... Tabii. Yani, evet. ...yani o dergide soru sormuşuz... ...hangisi abi... ...o da İsmail Lütfüçakan Hocam... ...Ömer'siz olmuyor gibi bir başlık kurmuş... Evet, ...ondan etkilenmiş... ...sonra da bir iki olayı dinlediyse Ömer radıyallahu anh... ...Ömer'ci olmuş... Evet. E ...demek ki hiçbir şey boşa gitmiyor aslında ama... Altınoluk belki de hocam Her üç sayısından birisini böyle Pedagogların, psikologların Ciltleyip bir kenara koyacağı sayı olarak Saklaması lazım i̇nşallah, inşallah. Yani hatta belli sayıları Bu tür sayılarını münferit cilt Yapıp yani evet, yıllık cilt evet. Münferit cilt yapıp da dağıtmak lazım Üstadım evet. Böyle bir sayı büyük hizmet olur i̇nşallah, inşallah. Büyük hizmet. Çok i̇nşallah. teşekkür i̇nşallah. ediyoruz hocam Allah razı olsun Değerli Abi. dinleyiciler İslam'dan Hayata Ölçüler programında